Hoş geldiniz. Daha önce Sokrates'in son saatleriyle alakalı bir video paylaşmıştım ve başka filozofların da hayatlarıyla alakalı videolar çekeceğimi söylemiştim. Hatta birçok filozofla alakalı biyografik videolar paylaşacaktım ve buna da ilk olarak Descartes'le başlamaya karar verdim. Descartes benim birçok videomda alıntı yaptığım ve gerçekten çok değer verdiğim filozoflardan biridir. Bu videoda Descartes'i ve onun eserlerini göreceksiniz. Modern dönemde yetişen bilim ve düşünce insanlarının en önemlilerinden biri olan ve modern dönem batı felsefesinin kurucusu kabul edilen Rene Descartes, Fransa'nın Torrent kasabasının küçük bir yerleşim yeri olan Le Hayde 1596 yılında doğmuştu. Babası Joachim, Bretanya Yüksek Mahkemesi üyesi, büyük babası Pierre Descartes ise bir hekimdi. Descartes, annesini henüz 1 yaşındayken kaybettiğinden süt annesi, anneannesi ve ablası tarafından büyütüldü. Zayıf ve dayanaksız bünyesi nedeniyle uzun süre hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalan Descartes, öğreniminin önemli bir bölümünü tamamlamak adına 8 yaşında 4. Henry'nin koruması altında olan Anjou'daki Cisvit Koleji Le kaydettirildi. Burada klasik Çağ eğitiminin temelini oluşturan dil, felsefe, mantık, bilim ve teoloji ağırlıklı bir eğitim alan Descartes, 1612 yılına kadar süren eğitiminin ardından hukuk öğrenimi görmek için Poitiers Üniversitesi'ne devam etti. 1616 yılında Poitiers'e hukuk derecesini aldı ve ardından ordu hizmetine girmek üzere Hollanda'ya giderek komutan Maurice de Nesson'un ordusuna kaydoldu. Bu arada daha önceden çalışmalarından haberdar olduğu ünlü Bilgin Bergman'la tanışması, Descartes'ın matematik çalışmalarına yönelmesinde etkili olacaktı. Descartes bir süre sonra Hollanda'dan ayrıldı ve Almanya'ya gitti. Kışı geçirmek üzere Ulm yakınlarında kaldığı sırada 10 ve 11 Kasım 1619 gecelerinde düşünce yapısını ve dünyaya bakışını derinden etkileyen 3 tane rüya gördü. Gördüğü bu rüyalarda ona geometri ve cebir arasında bağ kuran ünlü analitik geometrinin kuralları ve ilkeleri bildirilmiş, başka bir deyişle matematiği bütün disiplinler için bir araştırma yöntemi olarak görmesini sağlayan vahiler veya ilhamlar sunulmuştur. Tabii ki bu Descartes'in bize anlattığı kadarıyladır. Gerçekte rüyalarında ne gördüğünü veya rüya görüp görmediğini bilmiyoruz. Fakat onun hem bulduğu yöntemlerle hem de müthiş çalışan zekasıyla analitik felsefenin kurucularından birisi olduğunu biliyoruz. Descartes çalışmalarına devam etti ve 1620 yılında Fransa'ya döndü. O dönemde birçok bilim insanıyla tanışma fırsatı buldu. Özellikle 1626 ve 27 yıllarında bir gözlük ve mercek ustası olan Furrier'dan mercek yapımı konusunda bilgiler edinmişti. Descartes hemen her konuyla ilgiliydi ve neredeyse her şeye yeteneği vardı. 1628'de tekrardan çalışmalarına yoğunlaşmak ve çok fazla dikkat çekmeden kimsenin tanımadığı bir yerde yaşayabilmek adına Hollanda'ya geri döndü. Hollanda'ya gitme sebebi olarak gördüğü düşleri gerçeğe çevirmek istediğini söylüyordu çünkü kalabalık onun çalışmasını ve düşünce yapısını etkiliyordu. 1633 yılında Descartes uzun süredir hazırlamakta olduğu Dünya ya da Işık üzerine başlıklı bir kitap tamamlamıştı. Fakat aynı dönemde Galileo Galilei yazdığı İki Büyük Dünya Sistemi Üzerine Diyalog adlı kitabı yüzünden Engizisyon'a şikayet edilmişti. Dolayısıyla Descartes tepki çekmekten korktuğu için kitabını yayımlamayacaktı. 1649 yılına kadar Descartes birçok çalışma ortaya koydu. Felsefe alanında birçok fikir yarattı ve özellikle ahlak konusunda tepki çekecek düşünceleri vardı. Fakat işte bu tepki çekme korkusu yüzünden birçok fikrini söylemeyecekti. 1649 yılına gelindiğinde Descartes artık tanınan ve saygı duyulan birisi olmuştu. Özellikle İsveç kraliçesi onu Stockholm'a çağırmış, felsefe dersleri vermesini istemişti. Descartes aslında oraya gitmeye pek de hevesli değildi ama o kadar ısrar edildi ki ve hayatı boyunca kendisini o kadar çok sansürlemek zorunda kaldığından artık özgür bir şekilde konuşabilme isteği yüzünden bu daveti kabul edecekti. 1649'un Ekim ayında İsveç'e doğru yola çıktı. Ancak bünyesi zayıf olduğu için İsveç'in soğuğuna dayanamadı ve kısa süre sonra sağlığı bozuldu. Descartes geldikten 5 ay sonra 11 Şubat 1650 yılında öldü. Descartes modern dönem felsefesinin önemli akımlarından biri haline getirdiği rasyonalizm bağlamında bize bir miras bıraktı ve bu mirası aslında Felsefe ve bilim olarak iki grubu ayırabiliriz. Felsefeye ilişkin çalışmalarından biri, aklı önüne çıkan her şey üzerinde sağlam ve doğru yargılara varacağı şekilde yönetmek amacıyla kaleme aldığını belirttiği ''Aklın Yönetimi İçin Kurallar'' başlıklı kitabıydı. Kitabında aklı yönetmek için 21 tane kural belirlemişti ve bunları gerekçeleriyle ortaya koymuştu. Descartes'in düşünce tarihinde en çok tanınan kitabı ise ''Yöntem Üzerine Konuşma'' adlı çalışmasıdır. Kitabın dikkat çeken ilk yönü doğru bilgiyi edinmenin ve hatayı önlemenin gerekliliğine yapılan vurgudur. Bunun için bir yöntem geliştirdiğini belirten Descartes ilginç bir şekilde kitabı yazmaktaki amacının herkese aklını iyi kullanması için izlemek zorunda olduğu yöntemi öğretmek değil sadece kendi aklını ne şekilde kullanmaya çalıştığını göstermek olduğunu söylemişti. Descartes'in bir diğer felsefe çalışması ise ilk felsefe üzerine düşünceler veya meditasyonlar diye bilinen kitabıydı. Ruh ile bedenin gerçek farkını göstermek amacıyla kaleme aldığı bu çalışmasında Descartes'in ileri sürdüğü temel savf şuydu. İnsan kaynağından emin olamadığı her şeyden kuşku duymalı. Bilginin ana kaynağının akıl olduğunu savunan ve modern dönem rasyonalizmine formunu kazandıran Descartes'in felsefe anlayışını tam olarak ortaya koyduğu çalışması aslında Felsefelerin İlkeleri adlı kitabıdır. Descartes iki bölüm şeklinde sunmuş olduğu bu çalışmasının birinci bölümünde insan bilgisinin ilkelerini, İkinci bölümünde ise özdeksel şeylerin ilkelerini vermeye çalışmıştı. Descartes hakikat arayışını sistemli bir biçimde işlediği bu kitabında hakikate ulaşmak isteyen birisinin yapması gereken ilk işin hayatında bir kez bile olsa sahip olduğu bütün bilgilerin kaynağı olan her şeyden kuşku duyması gerektiğini söylemişti. Aslında Descartes'in şüphecilik anlayışını kendi önermesiyle yani sepet önermesiyle açıklayabiliriz. Bir sepetin içinde eğer 50 tane elma varsa ve bu elmaların bir kısmı çürükse Dolayısıyla diğer elmalar da çürüyecektir. Elmalara hiç dokunmadan sadece sepete bakarak hangilerinin çürüyüp çürümediğini anlamaya çalışmak zordur. Çünkü sepetin dibinde kalan ve bakınca görünemeyen başka elmalar da var. Dolayısıyla sepetin içini boşaltıp bütün elmaları teker teker incelemek ve aralarında çürük olanları ayıklamak gerekiyor. Bu mantıkla hayatı, felsefeyi ve varlığı sorgulayan bir insan her şeyden kuşkulanmalı, her şeyi sorgulamalı ve teker teker bütün bilgilerin kaynağını ve geçerliliğini aklının yettiği kadarıyla ortaya koymalıdır. Bütün bildiklerinizden, bütün yargılarınızdan ve bugüne kadar edindiğiniz kabullerden vazgeçecek hatta belki Tanrı'dan bile vazgeçerek gerçek bilgi nedir buna ulaşmaya çalışacaksınız. Fakat aslında Descartes'ın pek de Tanrı ile bir derdinin olduğunu söyleyemeyiz çünkü kendisi inançlı bir insandı. Descartes aslında bütün çalışmalarını ruh ile beden arasındaki ayrıma yoğunlaştırmıştı ve ruhun ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Descartes, ruh ile beden ayrımı üzerinden ahlak konusundaki görüşlerini ''Ruhun tutkuları'' adlı çalışmasında gayet basit ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymuştu. Descartes'in dikkat çeken bir diğer çalışması ise ''Tabiat Işığı ile hakikati arama'' başlığını taşıyor. Aklın ve aklın özelliklerinin kullanılması yoluyla hakikate nasıl ulaşılacağı üzerine bir deneme olarak kaleme aldığı bu çalışmasında ilk olarak tabiat ışığının ne anlama geldiğini söylüyor. Descartes'a göre bu saf ışık yorumlama, kanaate varma ve hakkı arama özelliklerini barındırıyor. Bu ışık zaten insanın içine ve aklına nüfuz ediyor. Yani bunu bir bakıma Hristiyanlığın kutsal ruh anlayışına benzetebiliriz. Descartes'in ahlak üzerine mektuplar diye tercüme edilen yazıları, daha doğrusu Kraliçe Kristin ve Prenses Elizabeth'e gönderdiği mektupları, onun diğer kitaplarda olduğunun aksine daha samimi bir şekilde tanrı, evren, tutkular, ruh, beden ve bunun gibi şeylerle alakalı fikirlerini aktarıyor. Özellikle Descartes, Elizabeth'e yazdığı bir mektupta ruh denilen şey hakkındaki görüşünü şöyle açıklıyor. İnsan ruhunda doğası hakkında edinebileceğimiz bütün bilgilerin kendilerine bağlı olduğu iki şey vardır. Bunlardan biri düşünmesi, diğeri de bir bedenle birleşmiş olması dolayısıyla bedene etkisi ve bedenden etkilenmesidir. Descartes'a göre ruh bedenin içinde sınırlı kalmayan ancak bedeni yönetebilen ve bedenden bağımsız bir şekilde daha özgür bir yapıya sahip olan bir varlıktır. Bir insan bedeniyle 500 metre zıplayamaz ancak hayalinde güneşe kadar zıplayabilir veya insan çok uzun süren rüyalar görebilir hatta rüyasının içinde uyandığını bile görebilir. Demek ki ruh bedenden bağımsız ve daha özgür bir şekilde daha büyük bir potansiyele sahip bir varlıktır ve aynı zamanda beden ruhun kontrolü altındadır. Descartes'in felsefesi biraz ağır olduğu ve özellikle bu konulardaki fikirleri tek bir video içinde özetle belirtilemeyeceği için ve zaten ileride Descartes'in felsefesini özel bir video daha paylaşacağım için burada bunları hızlıca geçeceğim. Şimdi Descartes'in bilime ilişkin yapıtlarına bakalım ve onun sadece mistik bir insan olmadığını anlayalım. Çünkü Descartes gerçekten de mistik bir anlayışa sahiptir ve özellikle metafizikle ve spritüelizmle çok ağır bir şekilde uğraşmıştır. Ancak görüleceği üzere tek ilgilendiği konular bunlar değildi. 1631 yılında kırılma üzerine başlığını taşıyan bir yapıt tamamladı. Bu yapıtında ışığın yansıması ve kırılması konularını ele almıştı ve yapıtın en dikkat çeken yönlerinden birisi Descartes'in görüşlerinin aslında bir bakıma Aristo'nun görüşlerine de benziyor olmasıydı. Aristo gibi Descartes da ışığı ışıklı bir cisimden çıkan bir ışımadan çok ortamın bir etkinliği olarak görmüştü ve burada ışık aslında ayrı bir varlıktı. Ancak tabii ki o dönemde bilim çok fazla gelişmediği için ve özellikle atom altı boyut veya fotonlarla alakalı çok fazla bilgiye ulaşılamadığı için Descartes ışığın yapısını ve mahiyetini daha doğrusu ışığın yayılmasını sağlayan alanı esir diye adlandıracaktı. Descartes'a göre son derece ince olan bu madde Küresel parçacıklardan oluşmuştu. Çünkü hangi maddeyi, hangi varlığı, hangi cismi alırsanız alın onu en ufak ayrıntısına kadar parçaladığınızda elinize geçecek olan sembol, daha doğrusu şekil, yuvarlak olmak zorundadır. Eğer bir şeklin kenarları varsa o kenarlar da pekala bölünebilir veya kenarlara yeterince yaklaşıldığında kenarların ucunun yuvarlak olduğu görülebilir. Dolayısıyla evrende olabilecek en ufak, en küçük parça aslında Yuvarlak, daha doğrusu küresel bir parça olmak zorundadır. Tabii ki şu anda sicim teorisi gibi birtakım fikirler var fakat eğer sicimleri gerçekten de sicim gibi yani iplik gibi düşünürseniz bu ipliğin de uç kısımları aslında yuvarlak veya dairesel olmak zorunda. Descartes'a göre bu parçacıklar diğer maddeler üzerinde bir basınç uygular ve ışık da bu anlamda bir tür basınçtır. Işık yani basınç uzay içinde yayılmaktadır. Tabii ki bunlara sadece fikir demek doğru olmaz. Çünkü Descartes optik bilimiyle yakından ilgileniyordu. Sadece felsefeyle değil bilimsel alanda da bir takım çalışmalar yapıyordu. Hatta bu çalışmaları dönemine göre biraz ileriye de götürmüştü diyebiliriz. Descartes ruhun insan bedeninde bir yerde depolanması gerektiğini ya da daha doğrusu insan bedenindeki bir nokta aracılığıyla bir uzuv aracılığıyla bedeni yönettiğini düşünüyordu. Yani insanın içinde bedeni kumanda edebilecek bir bölge olması lazımdı. Ve ruh bu bölge sayesinde bedene istediği şeyleri yaptırıyordu. Descartes hayvanları keserek onların iç organlarını inceleyerek özellikle beyin yapısına bakarak bir takım fikirler edindi. Özellikle antik Mısır'daki sembollere baktı, kabalizm öğretisini inceledi ki zaten kendisi gül ve haç kardeşliğine üyeydi. Dolayısıyla mistik ve hatta okültik anlamda birçok bilgiye sahipti. Birçok yerde görmüş olduğu tek göz sembolünü aslında Beyinde epifiz bezi denilen bir bölgede tekrar gördüğünü düşündü. Üçüncü göz diye de bilinen epifiz bezi Descartes'a göre aslında ruhun konumlandığı bölge olmalıydı. Çünkü bu bölge binlerce yıldır çok önemli bir şeymiş gibi resmediliyor. Hatta hierogliflerde bile gösteriliyordu. Ayrıca birçok inanışta aydınlanmış insan, nirvana'ya ulaşmış insan aslında alnında üçüncü gözünü de aktif ediyordu. Demek ki aslında üçüncü göz diye bildiğimiz alnın ortasında çıkan şey kafatasının arkasında beyinde bulunan epifiz beziydi. Zaten şu anda günümüzde epifiz bezi ile alakalı yapılan videolar, yazılan kitaplar veya ortaya atılan komple teorileri de kaynak olarak Descartes'in fikirlerini kullanıyor. Tabii ki pek çok insan bunun farkında bile değil. Descartes'in bilim alanında dikkat çeken bir diğer yapıtı da Meteorlar kitabıdır. Descartes bu kitapta hem doğru bilgiye ulaşmak için uyulması gereken adımları veriyor hem de gökyüzünde meydana gelen dikkat çekici olgulardan biri olan gökkuşağının oluşumunu ve bu bağlamda renklerin doğasını ele almayı planlıyordu. Descartes'in ışıkla, renklerle ve hatta kuşağı ile alakalı fikirleri felsefenin ilkeleri kitabından sonra çok dikkat çekmişti ve özellikle bununla alakalı bir kitap paylaşması istenmişti. Hatta bu kitaptan sonra da özellikle açıklamalarına devam etmesi istenmişti. Neredeyse bütün bilim dallarına ilgi göstermiş olan Descartes, matematiğe özellikle de geometri alanına zengin bir miras bıraktı. Örnek olarak geometri üzerine adlı çalışması onun bilime bahşettiği en önemli armağanıdır. 3. ve 4. derecede denklemlerin çözümünün, daire ve parabol aracılığıyla 5. ve 6. derece denklemlerin çözüm yönteminin ve ayrıca Descartes'in kullandığı simgelerin açıklandığı kitap 3 bölüm olarak düzenlenmiştir. 1- Yalnızca eğriler ve doğrular aracılığıyla oluşturulan problemler. 2. Eğrilerin niteliği üzerine. 3. Katılara ilişkin problemler. Descartes birçok bilim dalında yapıtlar bıraktı fakat belki de en büyük katkıyı felsefe alanında yapacaktı. Özellikle hakikati arama yolunda bir yöntem geliştirecekti. Tabii ki bu yöntemi öyle bir gecede bulamayacaktı. Descartes ilk olarak hakikate ulaştıracak yöntemi matematik olarak belirledi. Ancak yine de ciddi bir sorun vardı. Yaptığı incelemeler sonucunda doğaya ilişkin bilgilerimizde umduğumuzun ve beklediğimizin çok ötesinde yanlışların bulunduğunu gördü. Bu sadece doğa için değil matematik için de geçerliydi. Bu durumda sürekli geçmişte edinmiş olduğumuz bilgileri kullanmak yeterli değildi. Hatta anlamlı bile değildi. Başka bir deyişle henüz emin olamadığımız bilgileri kullanarak gerçeği aramaya çalışmak pek de mantıklı değildi. Kuşkulu bilgiler üzerine yeni bir bilgi binası inşa edilemezdi. Aksine mevcut binayı yeniden inşa etmek gerekiyordu. Bunun için de edindiğimiz bütün kanıları, bütün düşünceleri ve bilgileri bir kez bile olsa gözden geçirmek gerekiyordu. Yani az önce bahsettiğimiz sepetteki elmalar. Bütün elmaların tek tek kontrol edilmesi gerekiyordu. İnsan birçok konuda yanlış veya eksik bilgiye sahip. Descartes'a göre bunca yanlışın nedeni insanın aklı olamaz. Çünkü sağduyu dünyanın en iyi paylaştırılmış şeyidir. Yanlışın nedeni akıl değilse neydi? Yöntemdi. Çünkü doğru bilgiye götürecek olan doğru yöntem hala bulunamamıştı. Çünkü sağlam bir zihne sahip olmak yeterli değildi. Asıl önemli olan onu iyi kullanmayı öğrenmekti. Öyleyse insanlara yeteneklerini başarıyla kullanmalarına olanak tanıyacak, yol gösterecek ve doğru bilgiye ulaşmak için izleyecekleri adımları, ilkeleri ve kuralları belirten bir yönteme gereksinim vardı. Descartes bu amaçla kendi döneminde yöntem görevi görebilecek ne gibi disiplinler var, ne gibi yöntemler var bunları araştırmaya koyuldu. Eğitimi sırasında zaten mantık, geometri ve cebir öğrenmişti. Yani birçok alanda özellikle o alanda eser bırakabilecek kadar bilgiye sahipti. Fakat kısa bir incelemeden sonra güvendiği bütün bu disiplinlerin aslında amacına pek de hizmet etmeyeceklerini fark etti. Descartes'a göre mantık, kullandığı kıyas kalıpları ve diğer işlemleriyle Yeni bir şey öğretmekten çok bilinenleri başkalarını açıklamaktan fazla bir şey yapmıyordu. Geometri ise zaten şekillerin incelenmesiyle uğraştığı için hayal gücüne ve anlama yeteneğine fazla ihtiyaç duymuyordu. Cebir ise belirli kurallarla ve belirli rakamlarla çok fazla bağıntılı olmuştu. Hatta zihnimizi geliştirmek yerine iyice karıştıran bir bilim haline gelmişti. Descartes bu üç yöntemin de yetersizliklerini görmüş olmasına rağmen Aritmetik ve geometriyi en yalın bilim olarak ve hatta diğer bilimlere götüren bir yol olarak kabul eder. Descartes'a göre eğer bir insan bu bilimleri kullandığı halde yanılıyorsa demek ki dikkatsiz davranıyor. Ya da yeterince iyi bilmiyor. Descartes bilgiye ulaşabilmek açısından en sağlam yöntem olarak aritmetik ve geometri çalışmalarına ağırlık verdi. Ve bunun sonucunda analitik geometriyi geliştirdi. Bütün analitik anlayışları gerek felsefede gerek geometride bir öncü olarak oluşturacaktı. Descartes aritmetikte, geometride, mantıkta ve diğer alanlarda bulduğu önemli konuları, önemli yöntemleri tek bir yöntem haline getirdi ve kartezyen mantık denen bir anlayış oluşturdu. Bunu şöyle özetliyordu. Benim yöntemle kastettiğim şey, itinayla gözlemlendikleri takdirde yanlışın doğru olarak varsayılmasının önüne geçecek ve aklın gücünü boş yere harcamayacak olan basit kurallardır. Descartes yöntemini dayandırdığı dört kural geliştirmiştir, birincisi apaçıklık kuralıdır. Bu kural basitçe öyle olduğu açıkça bilinmeyen hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek. Burada en önemli sorun doğruyu yanlıştan ayırt edemeyecek kadar güç problemlerle uğraşmaktır. Descartes'a göre eğer yargılarımızı açık ve seçik olarak kavradığımız şeyler üzerine dayandırırsak aldanma olasılığı yoktur. Çünkü zihnimize açık ve seçik olarak sunulan her düşünce doğrudur. O halde apaçıklık, doğruluğu zihne doğrudan doğruya vermiş olan, yani doğru olduğunu göstermek için zihnin herhangi bir ek işlem yapmasına gerek kalmayan bir niteliktir. Bu niteliklere sahip bir zihin işlemi ise sezgidir. Öyleyse apaçık olarak sezmek ve ondan karmaşıkların bilgisini çıkarmak, aklın en doğal işlevi olduğuna göre niçin yanlışa düşüyoruz? Descartes'e göre akıl, yeteneklerini kullanmaya elverişli koşullarda bulunduğu zaman, yani apaçık şeyle karşılaştığında, derhal seziş meydana gelir ancak insan salt bir akıl değildir bedenle birleşmesinden kaynaklanan yargıya varmakta acele etmek ve peşin yargılara saplanmak gibi engelleri de bulunmaktadır bütün bu yanlışlardan ve peşin yargılardan kurtulmanın yoluysa yalnızca apaçıklığa dayanmaktır bunun tek yolu da yöntemli kuşku aracılığıyla doğrudan doğruya kavranabilir olan sağlam bir nokta bulup tam da o noktanın üzerine bilgi binasını inşa etmektir Peki böyle sağlam bir nokta nasıl elde edilebilir? Descartes'a göre biz dış dünyanın bilgisini duyularımız aracılığıyla ediniyoruz. Ama duyularımız bizi bazen aldatıyor. Örneğin baktığımızda güneş küçük bir şey gibi görünüyor. Halbuki onun kocaman bir yapı olduğunu biliyoruz. Ya da üçgen bir şekil bile çok uzaktan bakıldığı zaman yuvarlak gibi görünebiliyor. Yani duyularımız bizi bazen aldatabiliyor. E bazen aldatıyorlarsa her zaman aldatıyor da olabilirler. Duyularımızın bize hissettirdiği veya hayal ettirebildiği hiçbir şeyin tam olarak öyle olduklarını bilemeyeceğiz. Başka bir deyişle bizi ara sıra aldatan duyularımız bizi sürekli aldatıyorsa bu dünyanın bile gerçek olup olmadığı konusunda kesin karara varamayacağız. Hatta matematiğin kanıtlamalarından bile kuşku duyabileceğiz. Aynı şey en açık ve sağlam geometri kanıtlamaları için bile geçerli olacak. Çünkü geometride bile henüz nihai bir sonuca ulaşamadık. Ayrıca bunları bir kenara bırakalım. Her gece uyuyoruz ve bazen rüyalar görüyoruz. Rüyalarımızda aslında yatağımızda yatıyor olduğumuz halde kendimizi başka yerlerde görebiliyor. Hatta son derece gerçek rüyalar görüp canımızın yandığını bile hissedebiliyoruz. Madem ki biz uyurken aslında gerçek olmayan şeyleri gerçek gibi hissediyor ve inanıyoruz. Demek ki biz uyanıkken de aynı durumla karşı karşıya olabiliriz. Yani şu anda da rüya görüyor olabiliriz. Hatta hiç yaşamıyor olduğumuz halde Yaşıyormuşuz gibi bir tecrübe ediniyor bile olabiliriz. Descartes bu kuşkuculuğu daha da ileri götürdü ve sonunda Tanrı'nın varlığından bile kuşku duymaya başladı. Hatta varlığı bir kenara karakterinden bile. Neden Tanrı bizi aldatmasın? Neden Tanrı bizi aldatmaktan zevk duyan bir varlık olmasın? Bizi yaratan Tanrı hoşuna giden her şeyi yapabilir. Gücü her şeye yeter. Ve bizi en iyi bildiğimiz şeyler üzerinde bile yanılabilecek kadar kusurlu tasarlamış olabilir. Çünkü madem ki Tanrı daha önce aldanmamıza izin verdi, rüyamızda bize olmayan şeyleri gösterebilecek kadar büyük bir gerçeklik yarattı. O halde niçin bu hayatımızı da böyle tasarlamış olmasın? Descartes şüpheciliğine şöyle devam etti. Bütün hayatım boyunca rüya görüp görmediğimden, zihnime ancak duyular yoluyla girdiğini sandığım bütün fikirlerin tıpkı uyuduğum, gözlerim kapalı, kulaklarım tıkalı olduğu, kısacası duyularımdan hiçbirinin etkin olmadığı zamanda zihnimde oluşan fikirler gibi Gerçek hayatımında zihnimde kendiliğinden oluşup oluşmadığından kuşku duyacağım. Dolayısıyla da sadece dünyada siz var mısınız, yer var mı, güneş var mı diye kuşku duymakla kalmayacağım. Fakat gözlerim var mı, hatta sizinle konuşuyor muyum, siz benimle konuşuyor musunuz diye de kuşku duyacağım. Kısacası her şeyden kuşku duyacağım. Çünkü bu beden bile sahte olabilir. Şu anda kendimi Descartes olarak hissettiğim bu varlık bile aslında yanıltıcı olabilir. Böylece kuşkusunda son sınıra ulaşan Descartes sonunda aradığı en sağlam ve en güvenilir bilgiyi buldu. Bu bilgi kuşku duyabilme bilgisiydi. Çünkü kuşku duyabilmek için bile yani bu soruları sorabilmek için bile var olmak gerekiyor. Var olmasaydık kuşku duyamayacaktık. Descartes buradan hareketle düşünüyorum öyleyse varım hakikatini çıkardı. Çünkü etrafınızdaki her şey bir yalan bile olsa sizin şu anda düşünmenizi sağlayan bu benlik yalan değil. Siz bile yalan olabilirsiniz, bambaşka bir insan olabilirsiniz ancak en azından varlığınız ve bunları düşünebiliyor olmanız gerçek. Üstelik düşünce, şüphe aslında bedenle bile alakalı değil. Çünkü Descartes'a göre eğer insan düşünmeyi bıraksaydı, tasavvur ettiği tüm başka şeyler doğru olsaydı bile var olmadığına inanması için elinde hiçbir neden bulunmayacaktı. Dolayısıyla düşünen töz, kendi deyimiyle bu ben yani beni ben yapan ruh bedenden bütünüyle ayrıydı. Ve hatta ruhu tanımak bedeni tanımaktan daha kolaydı. Çünkü beden olmasaydı bile ruh var olmaya devam edecekti. Descartes'a göre ruhumuz ya da düşünmemizden edindiğimiz bu kavram bedenden edindiğimiz bilgilerden önce geliyordu. Çünkü Descartes bedenin gerçekliğinin sadece duyulara bakılarak elde edilebileceğini söylüyordu. Descartes'a göre nesneler bile duyular tarafından veya hayal gücü tarafından değil yalnızca zihin tarafından algılanır ve görülmeleri ya da dokunulmaları değil Yalnızca anlaşılmaları yoluyla bilinebilirler. Öyleyse algılanması zihinden daha kolay hiçbir şey yoktur. Çünkü varlığın özü ve gerçekliği anlamında saklıdır. Antik Yunan deyişiyle İdeas'ında. Duyularımızın bizi yanıltabildiğini bildiğimize göre duyularımızın tam olarak gerçeği verdiğine güvenemeyiz. En azından algılarımıza ruhumuz veya bilincimiz sayesinde ulaştığımız sürece var olduklarını söyleyebiliriz. Güneş buradan baktığımızda küçük, yakından baktığımızda büyük olabilir ancak güneş vardır çünkü güneş zihnimize düşmeyi başarmıştır. Ellerimizin yeteneği dokunmak, burnumuzun yeteneği koklamaksa, ruhumuzun yeteneği de düşünmek ve yorumlamaktır. Ancak şöyle bir durum var, dış dünyanın gerçek olup olmadığını tartışıyoruz fakat ruhumuz veya bilincimiz bize gerçekliğini hissettirmek, daha doğrusu işlevini yerine getirebilmek için dış etkenlere ihtiyaç duyuyor. Yani insan durduk yere bir şeyler görmüyor. İnsan bir şeyler görmek, bilmek veya idrak etmek için sebeplere veya varlıklara ihtiyaç duyuyor. İnsan olmayan veya olma ihtimali olmayan bir şeyi asla tasavvur edemiyor. Tıpkı köşeli bir daire hayal edemediği gibi. Hayal ettiğiniz şey ya daire değildir ya da köşeli değildir. Dolayısıyla gerçekliğimiz de bir yere kadar. Yani ruhumuzun bize bu beden içinde olduğumuz sürece gösterdiği şeyler de bir yere kadar doğru olabiliyor. Dolayısıyla dış dünyada her ne kadar sahte olsa bile bir yere kadar doğru. Peki dış dünyanın bilgisine ulaştığımızı nasıl anlayacağız? Descartes'in söylediğine göre dış dünyanın var olduğu sonucuna dış dünyadan duyularımız sayesinde aldığımız bilgilerle gidemeyiz. Öyleyse dış dünyanın var olduğu bilgisine de bilginin tek kaynağı olan zihinle gideceğiz. Bunun en iyi yolu da zihinde bulunan çeşitli düşünce ve kavramları dikkatle incelemek olacak. Descartes kavramları tek tek incelediğinde her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve son derece eksiksiz bir varlık kavramı dikkatini çekti. Ve böyle bir düşünceyi nereden edinmiş olacağımızı sorgulamaya başladı. Ezeli ve ebedi her şeye gücü yeten mükemmel bir varlığın bilgisi ancak kendisi de mükemmel olan bir varlık tarafından gönderilebilir. Çünkü böyle bir bilginin elde edinebilmesi için öncelikle mükemmele ihtiyaç vardır. E insan mükemmel değilse, madde mükemmel değilse, duyular mükemmel değilse bu mükemmellik bilgisi nereden geliyor? Ruhtan. Ancak ve ancak bilemeyeceğimiz kadar mükemmel bir ruhtan. Diğer bir deyişle Tanrı'dan. Böylece Descartes, düşünüyorum öyleyse varım hakikatinden sonra ikinci bir hakikate ulaştı. Tanrı vardır. Tanrı gerçektir. Tanrı gerçek olduğuna göre dış dünya da gerçek olmalı. Çünkü Tanrı mükemmel bir varlık ve mükemmel bir varlık aldatamaz. Çünkü aldatmak mükemmellikle bağdaşmaz. Tanrı olabilmenin gerektirdiği sıfatlar arasında dürüstlük ve merhamet de olmak zorunda. Descartes aldatma kavramıyla alakalı felsefenin ilkeleri kitabında şunları söylüyor. Aldatabilmek becerisi insanlar arasında bir zeka göstergesidir. İnce bir kurnazlığı belirtir. Ancak aldatmayı istemek, böyle bir niyette bulunmak, her zaman düşkünlükten veya kötülükten doğar. Dolayısıyla Tanrı düşkün veya kötü olamayacağı için aldatma kavramı Tanrı'ya yüklenemez. Aldanıyor olmamızın sebebi Tanrı olamadığına göre başka bir şey olmak zorunda. Bu durumda bizim aldanmamızı sağlayan şey yine var olmamızı sağlayan şey olan düşüncedir. Düşünüyorum öyleyse varım ama aynı zamanda düşünüyorum ve bu yüzden de aldanıyorum. Demek ki benim aldanmamı sağlayan bu düşünce ve düşüncenin etkiye geçmesini sağlayan bu beden gerçek varlığımı, gerçek ruhumu kısıtlıyor. Öyleyse ben ancak öldükten sonra özgür olabileceğim veya bedenden ayrılmayı başardığım takdirde gerçek benliğime ulaşacağım. Benim spiritüalizm felsefesiyle alakalı yapmış olduğum 2 saatlik videoyu izleyenler şu anda Descartes'ın spiritüalizme hatta ağır bir şekilde doğu mistikliğine gittiğini görebilir. Fakat bunu yargılamak haddimiz değil çünkü bu insanlar 400-500 yıl önce yaşadılar. Descartes bu kuşkuculuğuna ve özellikle hala bir inanca bağlı olduğunu gördüğü bu fikirlerine yöntemin devamı olarak şöyle bir kural eklemişti. İnceleyeceğim zorlukların her birini daha iyi çözümlemek için mümkün olduğunca ve gerektiği kadar çok bölmek zorundayım. Burada bölmek diye bahsettiği şey bir bilgiyi olabildiği en ince ayrıntısına kadar eleştirmektir. Yani sepetteki elmaları kesip, biçip en ufak ayrıntısına kadar parçalamaktır. Elmayla alakalı bütün bilgilere ulaşmaktır. Ve bu yöntemle erişilen sonuca ilk etki edici neden diyoruz. Siz bir şeyi böyle en ince ayrıntısına kadar sürekli eleştirdiğinizde ve incelemeye başladığınızda eğer bir yanlışlık varsa zihin zaten bunu fark edecek ve bu yanlışlığı ortaya koyacaktır. Ve bunu yaparken de ek bir yönteme gerek olacaktır. Bu da Descartes'in 3. kuralı. Yani sıra kuralıdır. En basit ve anlaşılması en kolay şeylerden başlayıp yavaş yavaş ve basamak basamak ilerleyerek en bileşik olanların bilgisine yükselmek için düşünceyi sıra ve düzene göre yürütmek ve birbirleri ardınca doğal olarak sıralanmayanlar arasında bile bir sıra ve düzen varsaymak. Yani Descartes'in merdiveni. Önce kolayları eleyeceksiniz daha sonra kolaylardan elde ettiğiniz bilgilerle zorlara ulaşacaksınız. Bundan sonra zoru da yine parçalamaya ve kolaylaştırmaya başlayacaksınız ve dördüncü kurala erişeceksiniz yani sayma kuralı bu kural bilgiyi elde ederken hiçbir şeyi atlamadığınızdan emin olmak için eksiksiz sayımlar yapmanızı ve şimdiye kadar geçtiğiniz bütün aşamaları tekrar gözden geçirmenizi söylüyor bir gözlemde bulundunuz bu gözlemi test etmeye başladınız elde ettiğiniz bilgiler eğer gözlemi yanlışlamaya başladıysa veya tam olarak hipotezinizle uyuşmadıysa bu sefer gözlemi tekrardan baştan geçirmeye başladınız Hipotezinizle alakalı yeni varsayımlarda bulunmaya başladınız ve yöntem sizi doğrulayana kadar, en doğru bilgiye ulaşana kadar bunu devam ettirdiniz. Böylece Descartes'in sezgi, çıkarım ve sayış olmak üzere 3 adımda gerçekleştirdiği ve apaçıklık, analiz, sıra ve sayış gibi 4 kural bağlamında sürdürdüğü araştırma süreci o güne kadar elde edilebilen en iyi yöntemdi. Descartes yalnızca bir filozof değildi. O bilim alanında da, yöntem alanında da, Özellikle mantık alanında da çok büyük eserler bıraktı ve gerçekten de işe yarar yöntemler bıraktı. Nasıl ki antik Yunan denildiği zaman Sokrates, Platon ve Aristo gibi insanlar akla geliyorsa, Rönesans dendiği zaman da Descartes akla gelecektir. Yavaş yavaş videonun sonlarına geliyoruz. Şimdi Descartes'in birkaç eserinden alıntı yapacağız ve Descartes'in felsefeye ve bilgiye bakışını kısaca özetlemeye çalışacağız. Descartes, Felsefenin İlkeleri kitabının ön sözünde, Felsefeyle alakalı şöyle bir yorum yapıyor. Bütün felsefe bir ağaç gibidir. Kökleri metafizik, gövdesi ise fiziktir. Gövdeden çıkan dallar da öteki bütün bilimlerdir. Aslında bütün bu dalları belli başlı üç dalda toplayabiliriz. Hekimlik, teknik ve ahlak. Burada kastettiğim ahlak, öteki bilimlerin tam bir bilgisini gerektiren ve bilgeliğin en son basamağını teşkil eden en yüksek ve en tam ahlaktır. Fakat bilgelik ağacının sonuncu dalını teşkil eden bu en yüksek ve en tam ahlaka ancak köklerden ve gövdeden geçildikten sonra varılabilir. Aslında Descartes'le alakalı söylenebilecek birçok şey var. Çünkü Descartes fazla uzun yaşamamış olsa da birkaç insan hayatına sıkıştırılabilecek kadar eser bıraktı. Bugün bile hala Descartes'le alakalı kitaplar yazılıyor, hala benim şu anda yapmakta olduğum bu video gibi videolar yapılıyor. Felsefede özellikle ahlak konusunda araştırma yapılacağı zaman Descartes'ın Ahlak Üzerine Mektuplar başlıklı kitabı bilinmek zorunda veya gerçek nedir, hakikat nedir diye sorduğunuz zaman Meditasyonlar kitabına bakmak zorundasınız. Dolayısıyla özellikle Rönesans felsefesini anlamak ve 20. yüzyıldaki varoluşçuluk akımının da kaynağını öğrenebilmek açısından Descartes'a, Spinoza'ya ve bunun gibi insanlara bakmak zorundayız ki merak etmeyin zaten diğer filozoflarla alakalı da videolar gelecek. Ve sadece böyle biyografi tarzında videolar yapmayacağım. Bu insanların felsefelerini ek videolarda ağırlıklı olarak ortaya koymaya çalışacağım. Ama Descartes için şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.